Ağzıbı Allah ﷻ'ın Şeytanı Rjim, Bismillahi R-Rahman r Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Alimlerin Rabbi olan Allah ﷻ zatına azametine, güceliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi. Yarattıkları adedince, arşının ağırlığınınca, yerdekiler, göktekiler ve ikisi arasındakiler dolusunca, kendisinin razı olacağı şekilde sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz önlerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de allah Teala salat ve selam etsin. Geçenki derste halifelik ve hilafet konusuna yine değinmiştik. Genel hilafet, hususi hilafet ve Kur'an'da hilafet kelimesinin kullanıldığı şekil babında birkaç kelam etmiş ve oraları işlemiştik. Bugün ise kaldığımız yer halifelik makamı ve halifenin yükümlülükleri. Bakara suresinin 30. ayetinde belirtilen meleklerin halifenin yaratılış hikmetini öğrenmek amacıyla sordukları soru halife kelimesini biraz açmaktadır. Hangi soruydu o? Evet. Yeryüzünde kan akıtacak bir halife mi var edeceksin? diye sordukları işte o soru halife kelimesini yapmaktadır diyor. Biraz açmaktadır. Onların sorusundan halifenin üç önemli özelliği belli olmuştu. Bunlardan birisi, meleklerin merak sorusunun yorumuyla anlaşılabilecek bir özelliktir. Onlar halifenin yaratılmasına maksat kulluksa, biz en güzel şekilde yapıyoruz. Öyleyse başka bir halifenin yaratılmasının hikmeti nedir? Yani maksat şayet yeni yaratılan bu halifenin maksadı da kulluk etmiş olmaksa sana sana e Biz bunu zaten yapıyoruz diyor melekler Yani buradaki hikmet nedir anlamında böyle bir soru Öyle anlaşılıyor ki yaratılacak halife de tıpkı melekler gibi Allah'a tesbih edecek Yani onu her türlü noksan sıfatlardan beri kılacak Yani ona ibadette bulunacak ve yönetim hakkı olacak Tabi burada özellikle e, meleklerle bir benzeşme durumu yok. Özellikle en sonki sıfatta. Yani yönetim hakkının elde olmuş olmasıyla bağlantılı. Çünkü meleklerin bu anlamda özel bir yönetim hakları insanoğlunda olduğu gibi söz konusu değil. İkinci özelliği yeryüzünde yaşayacak olması. Bunu ayetin başında bizzat Rabbimiz söylüyor. Zaten ne diyor Rabbimiz? İnni cailun fil ardı. Yani yeryüzünde. Üçüncü özelliği ise yer için yaratılacak halifenin orada fesat çıkaracak ve kan dökecek olmasıdır. Dolayısıyla halifenin yani insanın bir halife olarak yaratılmışlığının üç sebebi üzerinde meleklerin sorusunda ne yapıyoruz? Bir çıkarım elde ediyoruz. Birincisi, meleklerin sormuş, sormuş olmasından insanın melekler gibi kulluk amaçlı yaratılması. İkincisi insanın Yeryüzünde yarat, yaşayan bir varlık olması, halife sıfatıyla. Üçüncüsü ise bu halife özelliği olan insanın fesat çıkaracak ve aynı şekilde kan dökecek bir varlık olması. Melekler halifenin yaratılış hikmetini anlamak için yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sorarlar. Buradaki soruyu haşa yani Allahu Teala'nın yapmış olduğunu Anlamsız bulma anlamında bir soru değil. Belki bu özellik birçok müminde de olması gereken özellik. Yani bir ayetle karşılaştığımız zaman ya da e, bir sahih bir hadisle karşılaştığımız zaman bize düşebilecek en büyük tereddüt, tereddüt olsa olsa ancak bu meleklerinki kadar olmalı. Çünkü bundan sonrası felaket. Anlatabiliyor muyum? Zira melekler Allah-u Teala'nın insan yaratmışlığını anladı mılar? Anlamadılar. Yani hikmetini bilmiyorlar. Dolayısıyla anlamadıkları, algılayamadıkları, farkına varmadıkları ya da hikmetini çözemedikleri bir meselede ne yapıyorlar? Yani ya Rabbi yeryüzünde kan dökecek bir varlık mı var edeceksin? Sadece bir soru. Ama neyden sorgulama var burada? Hikmetten sorgulama var. Yani melekler Allah Azze ve Celle'den hikmetini kendilerine öğretmesini istiyor. Yani biz bunu anlayamadık. Zira bu kan dökecek. Bu aynı şekilde fesat da çıkaracak. Yani bunu yapacak bir varlığın var edilmesinin hikmetini biz anlayamadık diye bir soru soruyorlar. Ve Allahu Teala'nın verdiği cevap ne? İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Bitti. Dolayısıyla biz de Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu ayetlerden eğer herhangi bir tanesini kavrayamıyorsak ya da hikmetini algılayamıyorsak ya da sahih olarak bize ulaşmış olan aleyhissalatü vesselamın ifadelerinden herhangi bir tanesini kavrayamıyorsak ne kadar haddi aşabiliriz? Yani eğer bir sınır arkada gideceksek ancak melekler kadar bu hadde gidebiliriz. Acaba Resulullah aleyhissalatü vesselam neden böyle söyledi? Belki bir anda aklınızı zorlayabilir. O tür hadisler de var. Yani gerçekten baktığınız zaman aklınızı zorlayabilecek hadisler. Tabi insanın aklından aklına değişir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle bir hadisle karşılaşırsınız. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hayız görene namaz gerekir. Aynen ifade bu. Hayız görene namaz gerekir. Şimdi bir insan şayet bunu anlamadıysa bunu algılamadıysa sonuç itibariyle neyle karşı karşıya? Aklıyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu hadisten anladığım benim diğer hadislerle zıtlaşmış olması hemen silat değil. Ya da ayetlerle ya da başka bir takım hadislerle sonuç itibariyle biz de ancak ne yapabiliriz? Burayı da ekstra burada söyleyelim. Yani melekler gibi acaba Allah ve Resulü bu işten neyi kastetmiştir? Zira e, muhaddislerimiz dahi, muhaddislerimiz dahi ne yapmıştırlar? Silsilesi gerçekten sahih derecesine ulaşacak bir rivayet olduktan sonra bunu aktarmakta anlamamışlarsa dahi bir beis görmemişlerdir. Çünkü her ilim sahibinin üzerinde bir bilen vardır. Sonuç itibariyle Allah ve Rasulü maksadını daha iyi bilir. Evet meleklerin de sorusu, aynı şekilde ne Allah azze ve celle'nin hikmetini kavrama anlamında. Allahu Teala halife insanı bu olumsuz özelliklerle nitelemelerinden dolayı onları yalanlamadı. Yani melekler ya Rabbi bu kan duyguacak fesat çıkaracak dediği zaman Allahu Teala hayır siz yanılıyorsunuz. Benim halifem böyle bir şey yapmayacak buyurmadı. Buna karşı ne buyurdu? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bütün bunlar yeryüzü halifesinin Hazreti Adem ve onun soyundan gelecek bütün insanlar olduğunu gösterir. Şurası kesindir ki Hazreti Adem yeryüzüne indikten sonra ne fesat çıkardı ve ne de kan döktü. Bu kötü fiilleri ilk olarak kendi oğullarından birisi yaptı. Onun soyundan gelen niceleri tarih boyunca sayısız fesat çıkardılar. Haksız yere başkalarının kanını akıttılar ve Öyleyse kastedilen başkalarının kanını akıttılar. Öyleyse kastedilen Hz Adem ve onun soyundan gelenlerdir. Yani yukarıda bahsetmiş olduğumuz Hz Adem ile e, Allah azze ve celle ile melekler arasındaki Allahu Teala'nın vermiş olduğu onlara cevabı ve meleklerin Allah'ın hikmetinden sorma olayı Hz Adem'in şahsında değil. Yani sen yeryüzüne kan dökecek biri mi yaratacaksın derken melekler kimi kastediyorlar? İnsan oğlunu kastediyor. Yani doğrudan Hz Adem'i değil. Dolayısıyla halife olarak yaratılmışlık neydi? var insanların hepsi için geçerli. Kur'an'ın ifadesinden anlaşıldığına göre Allahu Teala bütün Adem oğullarını yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Şu ayet bu açıdan oldukça dikkat çekicidir. Yunus Suresi'nin 14. ayeti. Allahu Teala ne buyuruyor? Sonra nasıl yapıp davranacaksınız diye Sizleri gözlemek için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Zira bu ayeti ilk derste işlemiştik hatırlarsanız. Halifenin özellikle kelime anlamı olarak da arka arkaya gelmesi. Yani sizi arka arkaya gelecek topluluklar. Yani bir insan topluluğu sildik onların yerine ne kıldık? Halef kıldık, halife kıldık anlamında. Evet. Kendilerine verilen nimetin değerini bilmeyen ve nimet verene şükretmeyen elçilere karşı çıkan nice topluluklar cezalandırıldı, helak edildi. Onların yerine Rablerini tanıyan, şükretmesini bilen yeni kuşaklar halife olarak gönderildiler. Tabi bunun tersi de oldu. Yani bunun aksi de oldu. Mesela Allahu Teala Meryem suresinde ifade ettiği gibi ki yine özellikle şu Ara suresine zannedersem olsa gerek peygamberlerden bahsettikten sonra Allahu Teala onlardan sonra gelen bir topluluktan bahsederken ne diyordu? Ve halefe min ba'dihim halfun. Zira halife kelimesi halef kelimesiyle neydi? Doğrudan bağlantılıydı. Ve halefe min ba'dihim onlardan sonra half bir arkadan gelen topluluk çıktı ki eda usale onlar namazda bocalamaya başladılar. وَالتَّبَعُ şehavat, şehvetlerin ardına düştüler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ gayya Onlar Gay Vadisi'ne atılacaklardır. Gay Vadisi ne? Gay Vadisi cehennemde derinliği oldukça derin olan ve yiyeceği oldukça acı olan bir çukur. Allah-u Teala bizlere muhafaza buyursun. Evet, onlar yani bir de hayırlı olarak gelenler ne yaptılar? Allah'ın hükümleriyle hükmederler. Yüklendikleri emaneti hakkıyla taşırlar. Hz. Adem'in şahsında halife olarak yaratılıp dünyaya gönderilen insan, bu özelliğini ancak halifeliğin gereği yaparsa koruyabilir. Halifenin, halifeliğin gereği de şüphesiz ki dağların, yerin ve göklerin taşımaktan korktuğu emaneti taşımaktır. Yani insanın halifeliğinin gereğini gerçekten kavramış olabilmesi için bu sıfatları ne yapmış olması lazım? Algılaması lazım. Bizler Allahu Teala Kur'an'ın emanet olduğunu ifade ederken ne diyordu? Biz emaneti göklere ve yere sunduk da ne yaptılar onlar? Fe yine ey yahmilnaha. Onlar bu emaneti taşımaktan kaçındılar. Çünkü bu bir emanet. Allahu Teala'nın insanın emniyetine verdiği, insana sunmuş olduğu bir emanet ve bu emanetten insan nedir? Sorumludur. Ama insanoğlunun bunu algılayabilmesi için yeryüzündeki halifeliğini, yeryüzündeki yaratılmışlığını ve Allahu Teala'nın kendisine vahiy indirgemişliğini çok açık ve çıplak bir gözle algılamalı. Çok açık ve çıplak bir gözle algılamalı. Yani bir işe gittiği zaman oturduğu sandalyesinden başka dünyayı görmeyen ya da bir işe çıktığı zaman oturduğu koltuğundan başka bir dünyayı görmeyen ya da bir arabaya bindiği zaman 100-200 metre ötesinden başka bir dünyayı algılamayan ya da bir makinenin başına oturduğu zaman dünyası o makineden ve akabinde kazanacağı maldan ibaret olan ya da geriye geldiği zaman dünyası sadece evindeki çoluk çocuğundan ibaret olan ya da dışarıya alışverişe çıktığı zaman dünyası sadece uğrayacağı marketlerden ibaret olan ve yaşadığı dünyaya yani şöyle bir göz bakışı, kuş bakışı üstten bakışla bakamayacak olan, dolayısıyla bakamayınca da tartamayacak olan, neden varım ve bu yaratılmış olan her şeyin içerisinde bir ben olarak mevcudum ve bu her şeyi yoktan var edenin bir emaneti var. Ve o da bu yarattığına çok yakın şeklinde, çıplak bakamayan insanlar bu halifelikleri ne yaparlar? Unuturlar. Yani bunun şuuruna bile varamazlar. Bir bakarsınız adamlar 3-5 euronun işi altında ya da 3-5 günlük dünyalık işin altında hayatlarını geçirirler de daha affedersiniz kafasını pisliğe gömmüş karga misal bir gözünü kaldırıp da dünyaya bakmazlar. Yani bu dünya neden var? Ve ben bu dünyada şu yeşilliklerin, şu ağaçların, şu ortamın tepeden vuran güneşin altında ben ne iş yapıyorum? Neden bulunuyorum ben burada diye bunu düşünmeye vakit dahi bulunmaz. Ondan sonra ansızın gelip melek arkadan vurduğu gibi aha ula <gülüyor> Bu da mı vardı ya gibicesine yandım Allah. Ondan sonra ve yakulül kafir <gülüyor> ya leyteni kuntü turaba. Nan körlük edendir ki keşke toprak olsaydım. Yani toprağa kafayı gömen deve kuşu, hakikatten kaçan ya da karga değil de pisliğe kafasını göp orada kalan keşke toprak olsaydım diye yandım Allah vurur. Dolayısıyla insanı halifeliğini kavramış olması dediğimiz gibi İnsanın yaratılmışlığına net bir bakış açısıyla şart. O yüzden ben e, hakikaten buna özellikle daha önce de size söyledim. Buna Hazreti Adem'in gözüyle yani çıplak bakışla bakmak diyorum ben. Düşünün ki günde sadece siz varsınız. Yani şu girdiğiniz dünyayı şu anda gezdiğiniz ovaları, içerisine girdiğiniz metropolleri, tünelleri, o akşam vuran ışıkların altındaki sağda solda cıvırlayan sokaklara falan geçin ya. Yani. Sadece sizin var olduğunuzu düşünün ve bilmediğiniz bir yere bırakıldığınızı düşünün. Ve o bırakıldığınız yerde bir bakıyorsunuz güneş doğuyor. Akşama ay çıkıyor. Hayvanlar örtüşüyor. Ötüşüyorlar. Yani bir sürü şeyler var ve ister istemez ne diye soracaksınız? Nereden geldim? Ne işim var benim burada diye soracaksınız. Öyle değil mi? Yani böyle bir çıplak açısıyla. O yüzden insanın halifeliğinin gereğini algılaması bu çıplak bakışla buluşmasına doğrudan doğruya neyi var? Paralel bir bağlantısı var. <gülüyor> o yüzden zaten bugün insanlar yani bugünün insanları dünyaları sadece işten, açtan maldan, mülkten, evden ibaret olduğu için de ideal sahibi olmak ya da hakikaten yani bir idealin peşinde gitmek gibi bir hürriyeti insanlar yani bırakın yaşamak bırakın algılamak böyle bir şeyden haberdar bile değiller. Yani inşallah anlatabiliyorum burayı. Yani bırakın böyle bir ideal yani bu bir insan üzerinde baskı yapabilecek etkenleri bunlar Allah'ın izniyle yani hakikaten yiğit olan hakikaten iman etmiş olan eee İmanı gerçekten derinleşmiş olan insanlar için yani sadece yemek yemek, sadece yemek bulmak, para kazanmak ya da şunu yapmak ya da bunu yapmak gibi bir dünya içerisinde e, hayatını devam ettirmek imana gerçekten kökleşmiş olan insanlar için belki olabilecek en büyük basitlik. Yani insanın kendi kendisini adeta küçük bir kafese sıkıştırmak gibi bir şey. O yüzden imanı derinleştikçe insanların hicreti göğüslediklerini, imanı derinleştikçe insanların cihadı göze aldıklarını, imanı derinleştikçe insanların bir ideal uğruna çaba sarf ettiklerini, imanı derinleştikçe insanların artık İslami yaşantılarında, evlerinde, sokaklarında dar geldiğini açıktan görüyorsunuz. Yani halifelik şuuru da dediğimiz gibi insanın ekstra fark etmesi gereken bir şuur. Daha önceki derslerde fazla değil, iki üç ders öncesinde, işlemiştik. Bir takım farzlar vardır ki demiştik. Bu farzlar nedir? Bu farzlar insanın kendisini algılayabilmesi için insandan şuur isterler. Yani mesela namaz için bir şuur, ekstra bir şuur şart değildir. Neden? Çünkü namazın vakti vardır. Vakti gelince bilirsin. Orucun vakti vardır. Vakti gelince bilirsin. Haccın vakti vardır. Vakti gelince bilirsin. Çünkü zamanı, zemini, şekli, şemali bellidir. Ama ne demiştik mesela gözle görünmeyenler? Yani mesela dedik emri bil maruf demiştik hatırlarsanız Emri bil maruf Nehye münker farz mı? Farz. Bulunduğun her yerde her zamanda Nerede ne şartta olursan ol Emri bil maruf Nehye anil münker Belki günde namaz sene beş vakit farz olurken Belki bir emri bil maruf Nehye münker Günde sana 50 sefer farz olur Ama insanoğlu bundan nedir? Şuursuzdur Çünkü böyle bir derdi yoktur Böyle bir derdi yoktur. Dolayısıyla böyle bir derdi algılamamış olan insanın halifeliğini hissetmiş olmasına kadar mümkün olur. Ve insanın burada da ifade ettiğimiz gibi özellikle halifeliğinde hak olan yol nedir? Bu yaratılmışlığının gayesiyle buluşmuş olması. Ve emaneti bu şekilde ne yapması? Taşımış olması. O yüzden yani bugün Allah-u Teala'nın ağır söz diye ifade ettiği bir Kur'an Bu şuurda olamayan insan için Valla tüyden hafif geliyor Öyle değil mi? Yani allah Teala'nın biz daha indirseydik Sen dağın Allah korkusundan ve Allah'a karşı içinde duyduğu haşiyetten dolayı paramparça olurdu Dediği bir Kur'an Valla bize kuş tüyü hem de bitene o yastıkların içine doldurulduğu şekilde de bir tane kuş duyu kadar ağırlık yapmıyorsa algılama problemi var demektir. Öyle değil mi? Yani Kur'an öğrenmek, Kur'an'ı öğretmek, Kur'an'ı algılamak yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi sizin en faziletiniz Kur'an'ı öğrenen yani Kur'an nasıl anlaşılması gerektiğini düşünen ve bunun nasıl anlaşılması gerektiğini, hayata nasıl indirgenmesi gerektiği hususunda öğretendir. Yoksa lafızlarını sadece öğreten değil. Belki bir Arap için doğrudan bu anlaşılır. Çünkü bir Arap Kur'an okumayı öğrendiği zaman anlamayı doğrudan ne yapmış olurdu? Anlamayı doğrudan öğrenmiş olurdu. Ama bugün Arap olmayan bir insana sen Kur'an'ın Arapça okunuşunu öğret babam öğret. Adam 60 sene boyunca bir Fatiha'yı öğrenmiyor ki. 60 sefer hatim ümmesine rağmen. Dolayısıyla Kur'an asıl maksadı? Onun içeriğidir. Yani insanı hidayet iletmiş olması. O yüzden buradaki emanet. O yüzden Allahu Teala inna sanulki aleyke kavlen fekila yani biz sana onu ne yapacağız? Biz sana çok ağır bir söz biz sana çok ağır bir söz ne yapacağız? İlka edeceğiz diyor Allah-u Ağır bir söz. Ve insanın bu emaneti algılamasıyla halifeliğinin doğrudan neyi var? Bağlantısı var. Evet. Halifeliğin değeri bununla ortaya çıkmaktadır. Yani emaneti taşımakla. Bu anlamda başta bütün peygamberler nedirler? Halifedirler. Onlar en kutsal yük olan emaneti taşıma, Allah'ın hükümlerini uygulama ve ümmetlerini anlatma yönüyle kendilerinden önceki peygamberlerin halefleridirler. Peygamberleri dinleyen ilahi davete kulak verip Allah'ın koyduğu ölçülere göre yaşayan bütün salih insanlar da bu mübarek yükü taşımada kuşaktan kuşağa birbirlerinin yerine halife olmuşlardır. Yine Allah'ın adıyla yaşayan, Allah'ın indirdikleriyle hükmeden, gücünü ve otoritesini Allah'ın adı yüce olsun diye kullanan bütün otorite sahipleri de bu halifelik sıfatına layıktır. Sonuç itibariyle insanın üstlenebileceği en büyük vazife halife sıfatını korumuş olmasıdır. Yani sonuçta halife sıfatının da en sonki zirvesi nedir? Allahu Teala'nın emirlerini Uygulamaya geçirmek. Dolayısıyla kulluk sınırında zirveye vurmak. Bugün insanların halifeliğini bir tarafa bırakın. Mesela tağutlaştıklarını görürsünüz. Onlar sonuçta halifelik Allah'ın emrini bir yerde tam mükemmel bir şekilde algılamak ve uygulamak iken onlar emrine uyulacak olan Allah'ın sıfatlarından emredici sıfatını kendilerine görüp Kendilerine yeryüzünde başka neler alıyorlar? Başka halifeler seçmeye başlıyorlar. Yani mesela allah Teala insanına indirmiş olduğu İslam sisteminin adamlar tam aksine bir bakıyorsun başka bir takım idali, idealler ya da izinler ya da düşünceler ya da yaşam tarzları ne yapıyorlar? Bunu çıkartıyorlar. Onun bir de ilahını oluşturuyorlar. Ondan sonra kendi halifelerini ne yapıyorlar? Onların da halifeleri var. Yani mesela adamlar diyor ki işte biz mesela atam senin izindeyiz diyor adam. Yani biz senin neyiniz? Halifeleriniz. Biz senin halifeleriniz. Evet budur. Onlardan emredip de itaati çekenler halife arayanlar ilahlı konumuna geçip onların kul ve kölesi olanlar da Onlara halife adayı olanlar. O yüzden insanoğlu ne yapmasın? İnsanoğlu kendisini ucuza satmasın. Eğer birisine halife yapacaksa, birisine tellallık yapacaksa, birisine itaatkarlık yapacaksa, birisinin söylemini taşıyacaksa, bu söylemini taşıdığı Allah Azze ve Celle olsun. Çünkü en yücenin halifesi olmakla, senin gibi sıradan bir insan olan halifesi olmak arasında kıyas bile kabul etmez Dolayısıyla aslında tabii ki Kur'an'da kast halifelik insanın yaratılmışındaki halifeliği, halifelik de nedir? Burada kas yetmiş olduğumuz insanın Allah azze ve celle'nin emirlerini algılama ve uygulamada halifeliyettir. Enter O diğer boyuttan tabii ki ya ama onu halifeyle bağlantılısı değil. Ama tabii ki sonuçta insan Allah'a kulluğunun ya da halifeliği kavramış olmasının da mutlaka tahvale bağlantısı tabii ki var. Yani olmaz olur mu? Şimdi misal ihsan boyutu neydi? İhsan boyutu e sen Allah'ı görmesen de o seni görüyor ve Allah'ı sanki görüyormuş aslına kulluk etmendi. E Allah'ı görüyormuş aslına kulluk etmen demek ne demek? Bir önce bahsetmiş olduğum yani çıplak bir gözle dünyayı algılamak bu ve Allah'ın senin üzerindeki hakimiyetini ve seni gözeticiliğini sürekli ne yapmış olman? Algılamış olma. Yani bugün Müslümanların bile kafasında canlandırdığı Allah neredeyse çok uzak. Vallahi çok uzak. Yani neredeyse sadece haşa belirli gecelerden ya da belirli günlerden güne yeryüzüne sadece bakıp aşağıda ne var ne yok diyecek kadar uyuşuk bir Allah algılıyor insanlar. Yani Müslümanların da böyle. Yani biz de aynıyız. Allah'tan gafil hissettiğimiz, kalbimizin Allah'tan gafil olduğu her an, tabiri caizse, yani Allahsızlaştığımız, buradaki Allahsızlıktan kasıt, şuur. Allah şuurunu kaybettiğimiz her an, çıplak bakışı kaybettiğimiz andır. Öyle değil mi? O yüzden yani, insanın e, takva boyutu, insanın Allah'ı yakından hisseder gibi, daha doğrusu Allah'ı görür gibi, ona kulluk etmesi ise Kim ki Allah'ı her zaman kendisini görüyor gibi hissederse Onu takvası tabi bir zirviye vurmuştur ya Bu da halifelik boyutunda sonuçta nedir? Sonuçta mutlaka bağlantısı var Ama öyle değil Yani bugün insanların Allah'ı algılaması da çok farklı Bir önce ifade ettiğimiz gibi Ya da Kur'an'ın bazı ifadesinde geçtiği gibi insanların Allah'a kulluğu Kimisinin bir harf üzere Yani belirli bir ritim üzerine Adam Allah'a kulluk ediyor Yani mesela adam 20 yaşına kadar çok affedersiniz burnunun sümüğünü silmek ve atarilerle uğraşmak gibi bir hayat algılıyor. 20 yaşından sonra 30 yaşına kadar işte sağda solda işte 30'dan 45-50'sine kadar tam dünyalı böyle binalar güzel güzel evler yapmak üzere 60'ından sonra işi bitti mi hadi. Böyle adam Allah'a hayatı harflere ayırmış yani hayatı bölümlere ayırmış bir yerini Allah'a vermiş. Kimisinin Allah algılaması Allah'ın emrettiği bir şey yapmadığı zaman Ulan Allah belamı verir diye Korkmaya başladığı zaman Adama Allah şuuru başlıyor Anlatabildim mi? Yani e, Nasıl söyleyelim? Bir insanın Allah'a karşı duruşu ile Allah'ı algılaması Sonuçta birbirle doğrudan bağlantılı Dediğimiz gibi Kimisi mesela adam bayramı kılmadığı zaman Adam çok büyük günah hissediyor Allah'a karşı. Öbür cumaya gitmediği zaman perişanlık hissediyor. Hele bir de üçe geldi mi avrat gitti yerden diyor. Adam perişan oluyor. E kimisi onlardan biraz daha takvalı. Namazı kaçırdığı zaman içi sızlıyor Allah göstermesin. Ondan sonra Allah'ı hatırlıyor. Yani Allah'a karşı kulluk edeyim diye bir dan ziyade Allah'ın kulluğundan çıkmayayım diye bir sıkıntı. Bunu daha önce nasıl ifade etmiştim? Demiştim ya bugün insanların yani hatta bugün Müslümanların belki ben de başta olmak üzere İslam'ına baktığımız zaman adamların İslam'ı ya da Müslümanlığı küfre düşmeyecek kadar Müslüman olayım yeter küfre düşmeyecek kadar yani bu dinden çıkmayayım da Tamam. En kaliteli İslam'ı adam kendisine göre böyle algılamış. Yani böyle bir algılaması ya da sorgulaması var. Yani Allah'ı razı kılmak, Allah'ı memnun etmek, hakikaten Allah'tan korkmak. Yani bunlar e, sonuç itibariyle tabii ki takvayla doğrudan bağlantılı. Bu da hilafetiyle, insan halifelerini hissetmiş olması ve emaneti kavramış olmasıyla Bunlar Bunlarla bağlantılı olan hususlar. Hepsi birbiriyle girintili evet peygamberleri dinleyen burayı bitirmiş miydik neredeydik ikinci parahata mıydık evet Allahu Teala başta Hazreti Adem olmak üzere bütün insanları kendi hükümlerinin uygulayıcıları olsunlar diye yaratmıştır bütün insanlar doğuştan birer halife adayıdır kim bu emaneti hakkıyla taşımış Veya taşıyorsa Onun halifelik sıfatı devam ediyor demektir Allah'ın hükmüne uymayıp Onun dininden yüz çevirenler Yani ilahi emaneti Taşımayanlar ise O kutsal ve üstün halifelik sıfatını Koruyamayanlardır Tabi Allah'a halifelik yapmayınca Başka şeylere halifelik ne yapar Gündeme ister istemez gelir Çünkü Eğer halifeliği kullukla ifade edecek olursak ki kulluk ile halifeliğin e, birbirinden ayrılmaz bir e, anlam bütünlüğü var. Çünkü kulluk ettiğiniz müddetçe halifeliğiniz var. Yani kulluk et, ne kadar güzel kulluk ederseniz halifeliğiniz o kadar o kadar yükselir. E, halifelikten sıyrıldığınız zaman e, kulluktan da sıyrılmış olursunuz. Dolayısıyla bir kişi Şayet sadece Allah'a kulluk etmez, başka şeylere kulluk ederse başka şeylere de halifeliği gündeme gelmiş olur. Öyle değil mi? Yani mesela bugün müşriklerin sayısını çoğaltmış olmak tehlikeli bir husus. Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlardandır diyor. Çünkü bir kavme benzemeye çalışmak demek özüyle sözüyle onlara angacı olmak demek ya da bunu arzulamak demek. Yani özünü buna indirgemiş olmak demek. İşinden kaybetmiş olmak demek. Dolayısıyla bu fırsatını bulduğun onların safında. Dolayısıyla bir Müslümanın onların safındaki sayıyı çoğaltmış olmaları bile sonuç itibariyle felaket olur. Çünkü her insan bulunduğu yerde mutlaka bir şeye halifelik yapar. Yani falanca konumda adam Allah'tan başka korkan kimselerin halifeliğini yapmakta. Adam öyle bir hayat yapmış ki tek derdi kendisini karantina altına almak. Adamın tek derdi bu. Öbürü, yani dünyalıklar peşinde. Bu adam da kendisini dünyaya kaptıran Karun'a halifelik yapıyor. İşi, gücü, maddiyat. Öbürü, öbürü nefsinin peşinde. O da nefsine kulluk etmiş olmanın hilafetini halifeliğini yapıyor. Yani halifelik ile e, kulluğu birbirine bağlaştırırsanız insanın halife olmasındaki maksadın Allah'ın temsilcisi olmadığını tam tersine Allah'a kulluk ve Allah'ın emirlerini gözetmek olduğunu anladık. Ya yani ilk derste de ikinci derste de üzerinde neyin durmuştuk? İnsanın Allah'ın halifesi olmasından kasıt Allah'ın yeryüzünde halifesi olmaz. Yani Allah'ın temsilcisi olmak gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta halifeli kullukla ne? Kullukla, kullukla bağlantılı demiştik ya. E, burayı da oraya bu şekilde bağlamış olalım. Dolayısıyla kim bu emaneti güzel korumuşsa o da halifeliği güzel yapmıştır demektir. Kur'an-ı Kerim'de konu ile ilgili ayetlerden anladığımıza göre allah Teala Genel anlamda bütün insanları yeryüzünün halifeleri olarak yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün yaratıklar insanoğlu için yaratılmış, onun hizmetine sunulmuştur. İnsan yeryüzünün efendisi ve halifesidir. halifesidir. Bu halifelik gereği bütün insanlar ilk piranda Allah'a iman etmekle ve bu imanın sonucu olarak onun hakimiyetini kabul etmekle yükümlü tutulmuşlardır. İnsanın yeryüzü halifeliği, onun yönetim ve davranışlarda Allah'ın hükmünü uygulaması demektir. Evet, insanın yeryüzündeki halifeliği, onun yönetim ve davranışlarda Allah'ın hükmünü uygulaması demektir. Burası, yani insanın halifeliğinden kasıt, burası. İnsanın yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak ne demektir dediğimiz zaman cevabı bu cümle. Evet, bu uygulamalarda Allah'ın kanunları mutlak ölçüdür. Bunu da güzel algılamak lazım. Yani Müslümanın imanı buraya kilitlenmesi lazım. İman etmek demek bu demek. Yani bugün Müslümanlar dahi birçok hususta Allahu Teala'nın ayetleri kendilerine söylendiği halde adamların düşüncelerinden vazgeçemediklerini görüyorsunuz. Yani adama beş tane ayet söylüyorsunuz. Beş tane ayet adama yetmiyor az geliyor. 10 tane söylüyorsunuz belki biraz işte. Belki 20 tane söylüyorsunuz. E belki kar etmeye başlıyor. Bu ne gibi biliyor musunuz? İnsanın bir insanın sıradan bir insanın sözünü algılamak gibi bir yaklaşımına benziyor. Hani birisine bir lafı söylerseniz anlamaz. 5 sefer söylersiniz yavaş yavaş kafasına girmeye başlar. İşte 10 15 sefer söylerseniz Epey bir kâr eder. 20-25 adam artık onu anlar. Ya da anlamak zorunda hisseder. İnsanların Allah'ın Allah sözünü ya da Allah'ın kelamını algılamaları da bu şekilde olmuş artık. Yani öyle değil mi? Bugün mesela Müslümanların içerisinde. Yani Allahu Teala sizin inne ekremeküm indellahi etkakum demiş. Yani mesela bir tek ayet. Ey insanlar sizi kabile kabile yaratan biziz sadece tanışasınız diye. Yani farklı ırklarda, farklı bilinmelerde yaratan biziz. İkramukum sizin ikrama en layık olanınız. Kim etkakum? Kim Allah'tan daha çok sakınıyorsa Allah'ın katında en değerli olanınız odur. Bitti. Yani şimdi Allahu Teala'nın koskoca İslam aleminde milliyetçilik ya da bir insan içerisindeki ırkçılık pisliğini bir Müslümanı temizleyebilmesi için illa elle tanıma ayet indirmesi lazım. Yani illa 150 ayet mi istiyorsunuz ya da ırkçılık diye Allah size bir sure mi indirsin? Sağdan soldan anlasın, buradan anlasın, şuradan anlasın. Yani Allahu Teala'nın verdiği tek bir değer var. Senin ırkının da, soyunun da, sopunun da tek bir değeri tanışman içindir Allah'ta. Ama en değerli olanınız Allah'tan en çok sakınandır. Dolayısıyla topalmış, karaymış, gözünün biri yokmuş, Cingene soyundanmış. Yok bilmem neyi denmiş kim Allah'tan daha güzel korkuyorsa Allah'tan daha çok sakınıyorsa Allah'ın katında daha iyi ise Allah'a karşı kullukta daha güzelleşmiş olan bizim de daha değerli görmemiz gereken değil mi? Öyle değil mi ama? Yani bir tek ayet yetti, bir tek ayet. Bugün mesela Müslümanların diğer hususlarına bakın. Adamlara 10 ayeti indiriyorsun 20 ayetini sen neyin kimin halifesisin diye adama sorman lazım. Yani senin halifeliğin, görevini. ne? Hani dedik ya Allahu Teala'nın ifadelerindeki, sözlerindeki ağırlık. Yani bugün belki Müslümanların dahi çoğunun bir Kur'an okuması. Yani bir Kur'an okuması, yani Allah göstermesin de sanki masal kitabı okur gibi adam okuyor. O yüzden Kur'an'ın hakkıyla değeri bilinmediği içinde bugün Müslümanlar fazla Kur'an okumuyorlar. Yalnız kaldıklarında sağda giderken solda giderken ceplerinden çıkartıp gerçi bizim, biz okuyoruz. Çünkü Cumartesi günü hoca kontrol edecek de. Yani, <gülüyor> yani insanın Allah'ın kelamını algılamış olma özelliği. O yüzden çok değerli olanı daha güzel algılayabilmek için ne yaparsınız? Çok daha net okumaya çalışırsınız öyle değil mi? çok daha net güzel algılamaya çalışıyorsanız. O yüzden Allahu Teala ki bir sonraki pazar günkü derste inşallah e, hani başladık ya ilmi öğrenmenin yöntemi, çeşitleri diye. Bir sonraki derste mesela eee özellikle Kur'an Allahu Teala ne diyor? Biz sana kitabı indirdik. Onu bir tertil üzere. Bir tertil üzere yavaş yavaş algılayasın diye, okuyasın diye. ala mehl yani yavaş yavaş. Çünkü daha güzel özümseyebilmen için. Çünkü ağır Dolayısıyla insanın Allah'ın halifeliğini hakikaten gerçekleştirmiş olması bu kıllık sınırı. Yani Allah dedi bana düşen artık itaattır sınırını almış olması. Ve bu da aslında insan imanıyla doğrudan bağlantılı. Yani e, insanların bunu algılaması gerçekten kolay da değil. Müslümanlar da bugün kolay değil. Lanet olsun. Yani bendeki bir pisliği bir ayet sürekli karşıma gelmesine rağmen hala düzeltemiyor. Ama aynı ben başka bir Müslüman'daki bir pisliği o adam ayeti algılamıyor diye çok güzel eleştirebiliyorum. Ama ben de lanet olası değiştirmesi gereken bir pislik hiç değişmiyor. Ha o Müslüman da aynısını yapıyor. O Müslüman da kendisini görmüyor. O da hep bana adam ayet sözü hala hiç değişti yok ya diyor. Niye çünkü öze geldi mi değişmiyor Neden Adeti var geleneği var Göreneği var babasından öyle görmüş Dedesinden öyle görmüş öyle gelmiş Öyle geçmiş bunlara ters ise içi almıyor Gerçi Bu çok kolay mı e Yok hayır bu o kadar çok kolay değil Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeynep ile Evlenmiş olmasında Hazreti e, Zeynep bildiğiniz gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın neyiydi kölesinin hanımıydı önce kendi akrabası olmasına rağmen Hazreti Zeyd'in hanımıydı ve boşanacaklar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yani o feraseti ile Allahu Teala'nın Hazreti Zeyd'le bir kendisine nikahlayacağını kavradı. Daha hiçbir illeti yok, vahiy yok, vahiy gelse zaten biter. Biter. O yüzden Zeyd gelip de ya Resulallah ben bunu boşamak istiyorum dedikçe Resulallah tut. Hanım bunu tut diyordu. Hanım bunu tut. Bırakma, sahip çık. Ayette geçiyor ya, o sana her geldiğinde zeyt, yani ona hanımını tut diyordun. Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi gizlilmeye çalışıyordun. Kolay değildi çünkü Arap toplumunda bir insanın evlatlığının hanımıyla evlenmiş olması demek öyle pisti ki, Arap toplumunda tabii, yani anlatırken ayet gelinceye kadar öyle algılıyorlardı ki, neredeyse bir insanın bacısıyla, kızıyla evlenmesi gibi algılıyorlardı. O yüzden Allahu Teala bu pisliği ortadan kaldırabilmek için, onlara bu pis algılamasını ortadan kaldırabilmek için ne yaptı? Bizzat peygamberliği evlendirdi. Eğer peygamber evlenmeseydi, sırf ayet olarak gelseydi, belki tabii ki o sahabenin özde, gözde olanları farklı ama, belki de kenar taraftaki bedeviler bunu gerçekleştiremeyecektiler. Yani o bedeviler belki bunu yapamayacaktılar. Ama ne ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptı, tamam o zaman bu put, bu pislik yıkıldı. Yani bunu algılamış olmak ya da bunu zor, e, bunu sonuç itibariyle Allah'ın emrini bir halife sıfatıyla kavramış olmak da <gülüyor> insanın sınırını taşımasıyla geçerli. Yani bir önce dediğimiz gibi Allah'tan bana bir ayet geliyor. Onu kaydırıyorum. Bu hususta ben halife değilim o tarafa. Oraya git. Halife o. Bu sefer halife o. Onun içine gelmen emri geliyor. O da halifeli o tarafa kaydırıyor. Yok insan olunun halifeliği sonuçta Allah'a kulluk etme ve bu kulluğu çürür çürürlendirmiş olmazıyla neydi Do e Orantılı. Evet. Neredeydik abi? Ha ben de oradaydım da sen deyince acaba başka bir yirmi yedi diye şey yaptın. Heh. Bu uygulamalarda. Allah'ın kanunları mutlak ölçüdür. İnsan yeryüzünde halifeliğini ifa ederken yani yerine getirirken bu ölçünün dışına çıkamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edemez. Çünkü Allah azze ve celle yeryüzünde halife olarak görevlendirdiği insana mutlak bir serbestlik vermiş değildir. İnsan için bir takım kurallar ve sınırlar çizmiş ve bunları aşmamasını istemiştir zürriyetlerini temsilen halife kılınan ilk insan Hazreti Adem ve eşi için eşi için bile bir takım sınırlamalar söz konusudur bu hududa uymak insanın yeryüzü halifeliğinde bu yüce makamda kalabilmesinin temel şartıdır zira Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette bir ağaç ile sonuçta ne yaptılar imtihan edildiler yani bir sınırlama söz konusuydu ve insanoğlunun da burada sınırlama, e, sonuçta yeryüzünde de neyi var? Haramlar ile beraber sonuçta bir sınırlaması söz konusu. Bu ölçülerin dışına taşanlar ise ateş azabına düşmekle tehdit edilir. Diğer bir deyişle insanlardan istenen halifelik gereklerini yerine getirmeleridir. Bu ise Allah'ın belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde kalmakla mümkün olur. Bu anlamda bütün insanlar Allah'ın yeryüzündeki halife tayin ettiği kimselerdir. Tüm insanların bu şekilde görevlendirilmiş olmalarına umumi hilafet diyoruz. Zaten geçenki derste bunu demiştik. Hz. Adem'in soyundan gelen herkes bunun kapsamı içerisindedir. İnsan halifeliğinin sonucu olarak yüklenmiş olduğu emanet yüklenmiş olduğu emanetin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Allahu Teala bu yükümlülüğü yerine getirmeyenleri yerlerini başkalarını istihlaf etmekle yerlerine başkalarını istihlaf etmekle başkalarını halife yapmakla tehdit ediyor. Buna göre halifelik makamında yalnızca bu makamın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirenler kalabiliyorlar. Yalnız bu kişilerin bu makamda kalabilmelerine de hususi hilafet adını veriyoruz demiştik yani Ali İmran Suresi Ali İmran Suresinin 31. ayetini işlerken orada Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a tabi olmaktan bahsetmiştik yani Allah'ın sevgisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmakla bağlantılı olduğunu ifade etmiştik ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın ise ya da onun yolunu sünnet edinmenin anlamının ise ise onu sadece namazda, haçta, oruçta değil hayatın bütün bir alanında yani alışverişinde demiştik işinde, gücünde, sokağında komşuluğunda, evinde e, ailesinde her şeyinde onu örnek edinmiş olmak demiştik o yüzden yani o zaman demiştik ki bazen insanın birisine şöyle sorası geliyor en son peygamberi nerede bıraktın diyesi geliyor demiştik ya yani en son peygamberi ben nerede Dur bakayım. En son ikinin namazında beraberdik. Ha? En son ikinin namazını kılarken onun sünnetine uymuştum. O zaman beraberdik. Vallahi i̇kinden sonra biraz yolumuz ayrıldı. O bir tarafa gitti. Ben bir başka bir tarafa gittim. Yani en son peygamberi nerede bıraktın diyesiniz geliyordu ya. Öyle demiştik ya. Yani biraz da insana böyle sapmalar başladığı zaman o halife dikkat diyesi gelir insan. Yani halifeliğini bırakma. Aman Allah'a halifelik dururken gidip başka şeylere halife olma diyesi gelir. Dolayısıyla halifeliğin de dedik ne? Bir sınır olarak Allah'a kullukla zaten bağlantısı var dedik. Ve insanın halifeliğini güzel yapmış olması Allah'ın emrine uymasıyla ne demiştik? İfade edilişi söz konusu. Evet. Tarih boyunca bu anlamda toplumlar birbirlerinin yerine geçmiş ve halifelik onlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'ın halife yapacağına ve onları yeryüzünde hakim kılacağına yemin ile söz verdiği kimseler kimseler Nur suresi 55 onun dinini yeryüzünde hakim kılanlar ve insanlara tağutların tasallutundan kurtarma savaşını sürdürenlerdir. Dolayısıyla yeryüzünde Allah'ın bir mülkü. Ve kendisini de Allah'ın bir halifesi olarak Algılamış olan insanlar Nasıl ki Bir yeşil sahaya yani topun oynanmış olduğu bir yeşil sahaya hemen Yabancı madde gelince Ne yaparlar onu hemen şöyle bir dışarı salarlar Değil mi? Herhalde Maş durur çünkü Maş durur ya da Bir insan olmaması Gereken bir yere girdiği zaman ne derler Hop hemşerim inekleşme Derler değil mi? Dolayısıyla yeryüzünde tağutlaşanlar Allah'ın yarattığı yeryüzünde ineklik etmeye kalkanlardır. Bu sebepten dolayı Allah'ın halifesi olan bir insan inekleşmekte olan tağutlara nedir? Hop! Dur bakayım hemşerim sen Allahu Teala'nın yarattığı yeryüzünde Allah'a ait olan bir mülkte tasarruf hakkı iddia ediyorsun. Yani bu inekliktir. İnekleşme. E tabi kimi inekler şeyden anlar, siz söyleyin, ihtardan anlar, kimi inekler sopalamazsa çıkmaz. İnektir bu sonuçta. Dolayısıyla Allah'ın halifesi olan bir insan da Allah'ın yarattığı yeryüzünde tağutlaşmaya, sınırını aşmaya başlamış olanlara karşı da otomatik düşmanlığı nedir? Otomatik düşmanlığı başlamıştır. Sizin babanızın evinde yabancı bir insan gelip de söz sahibi olduğunu iddia etmeye başlarsa ne dersiniz? Hadi lan inekleşme dersiniz değil mi? Ha. O zaman Allah'ın yarattığı yeryüzünde tağutlaşmaya başlayanlara da hadi lan buna Kur'an tekfir diyor. Biz buna tekfir diyoruz. Hadi lan, hadi lan demesi şart. Evvela halife olmasının zaten gereği budur Allah'ın yarattığı yeryüzünü Allah'a has kılmış olmasıdır O yüzden Allah'ın yarattığı yeryüzünü Allah'a has kılmayanlarla düşmanlığınız Onlara yaltaklık edenlere Cami hocası da olsa düşmanlığını şarttır Yani hoca da olsa onlar Onlara düşmanlığın şarttır Çünkü onlar Allahu Teala'nın Yarattığı yeryüzünde azgınlaşmış Olanlara belamlık yaparlar Hatta dün bir tane bugün bugün mü dün mü? Bir tane e, hayatını İslam'a düşmanlıkla geçen bir kadın var. He gitti. E, onu cenaze namazını kıldıran hocayı dinlediniz mi? Ben de okudum, dinleyemedim de. Yani fesup para Allah diyormuş. Yani Türkan, Türkan mıydı o kadın adı? Neydi? He he, ya bu Çağdaş Yaşamı e, hı hı. Destekleme Derneği var ya. Yani yani Firavunların oluşturmuş olduğu bir mekanizma Öğrencilere burs verme Adı altında Kız öğrencilerini erkek öğrencilerini tamamen Küfürle Besleme yurdu Onun işe başkanıydı öldü gitti ee, Şimdi hoca da Diyor ki yani Bu diyor Ecrme diyor Allah'tan alacak diyor Çünkü İslam oku diyor Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu diyor bu da diyor ne yaptı? Okullar açtı. İnsanlar okusun diye. Hatta bana bile kafir diyen cahil Müslümanlar, yobazlar var diyor. Yani iyi de koçum sen kafir değilsen yerinde Müslüman kim ki daha? Ya da yerinde kafir kim ki daha? Allah'ın düşmanlarıyla, Allah'ın dinine hakaret edenlerle, Allah'ın dinini küçümseyenlerle, peygamberle dalga geçenlerle. Şimdi sen gel de bu adamı dost edin. Ya da bu adamın arkasında namaz kıl yani halife olarak müftüydü bir şeyin müftüsü, hoca demişsin müftü yani sen bunun arkasında gel namaz kıl o zaman ben sana derim ki senin Allah'ın halifeliğini algılamada problemin var ya Allah'ı tanımıyorsun ya Allah'ı tanımıyorsun ya da Allah'ı tanımışsın da Allah'a karşı kulluk ya da Allah'a karşı iman nedir bunu bilmiyorsun çünkü allah diyor diye eğer onlara iman etmiş olsalardı Allah'ın dinine düşmanlık edenlere dost tutamazlardı eğer iman etmiş olsalardı dost tutamazlardı o yüzden e, Allah'a iman etmiş olan bir kimsenin Allah'ın düşmanına dost edinmiş olması doğrudan nedir küfürdür doğrudan küfür ki bunu denilen zaten en son iki ders önce işlemiştik işte burada insanın halifenin algılamada da ne vardır Allahu Teala'nın dediğini her yerde gerçekleştirmiş olma vardır ve en büyük şeref de budur Evet şu iki paragrafı okuyalım hızlı hızlı bitirelim inşallah. 50 dakika olmuş. İster genel, isterse özel anlamda olsun. Hilafet, yani gerek insanlığın halife oluşu, gerekse tek bir şahsın halife ki bunu geçenki derste genel hilafet, özel hilafeti işledik. Hangisi olursa olsun hilafet, Allah'ın dinini hakim kılmak özünü taşır. Bu öz, hilafetin sosyal alanda da hissedilir olup, gerçekleşmesiyle ve teşkilatlanmasıyla siyasi bir görünüm kazanır. Allahu Teala Hazreti Davud'a kendisini günde halife kıldığını bildirmekle birlikte ona insanlar arasında hak ile hüküm, Allah'ın hükümleri ile hükmetmeyi emretmiştir. Hazreti İbrahim de kendisinin insanlara imam yani halife kılındığı haberini Allah'tan alınca soyundan geleceklerin de bu makame yükseltilmelerini istemiş. Allah Azze ve Celle ise bu ahdinin zalimler hakkında söz konusu olmayacağını söylemiştir. Zira zalimleşenin zalimleştiği boyutla halifelikten sıyrılmış olması söz konusudur. Öyle değil mi? Yani insan zalimleştikçe halifelikten o kadar sıyrılmış demektir. Anlaşılmaktadır ki halifelik, Allah'ın hakimiyetin her alanda bütün açıklığıyla ortaya çıkması demektir. Bütün insanlar bununla görevlidir. Böyle bir makama yükselmek isteyen, daha doğrusu bu makamdan düşmek istemeyen toplum da ona göre davranmak zorundadır. Bu tür toplumun en yüksek temsilcisi ise, yeryüzündeki halifelerin kendi hür iradeleriyle seçtikleri halifedir. Güzel bir cümle kurmuş değil mi? ne demiş bakın, halife bu tür toplumun en yüksek temsilcisi ise, yani halifeler toplumunun en yüksek temsilcisi ise yeryüzündeki halifelerin kendi hür ida iradeleriyle seçtikleri halifedir. Halife bu emaneti yüklenebilecek nitelikte olmalıdır. Çünkü emanetlerin ehil kimselere verilmesi Kur'an'ın emirleri arasındadır. Evet bir sonraki konu halifeliğin siyasi boyutu. Yani İslam devlet başkanı olarak halife ne anlama gelir? Halifenin görevleri nelerdir? Raşit halifeler konusunu inşallah işleyeceğiz. Ee, şu ana kadar özellikle halifenin kelime anlamı, Kur'an'da kullanılmış anlamı insanın halife olma şeklini ama hafta bir sonraki derslere itibaren Allah nasip ederse de özellikle özelde kullanılan yani müminlerin bir lideri olarak halife kimdir, görevleri nelerdir burada almamış siz buna biraz bakın isterseniz bir kimsenin halife olabilmiş olmasının şartlarını biraz araştırın görev değil bir kimsenin halife olması için ara, e, aranan şartlar Hilafet'in şartları. Öbür şartları zaten farklı. Siyasi, Siyasi halifelik. Biraz daha geniş. Daha geniş. Daha doğrusu ilim ehlinden. Yani <gülüyor> burada sonuç itibariyle müminlerin seçmiş olması, bir takım şeylerden bahsetmiş ama biraz daha çünkü e, halifenin şartları içerisinde bazı alimlerin ihtilaf ettiği bazı hususlar var. E, yani bu boyutu kimisine göre mesela fasıklık ortadan kaldıran bir husus olarak gerçekleşir Ama bize göre mesela ben şimdi size desem ki bir insan halife olurken fasık olmamış olma şartı aranır. Ama halifelikten az dedilirken fasık olmama şartı aranmaz. Desem ne diyeceksiniz? Olur mu diyeceksiniz, olmaz mı diyeceksiniz. Sebeplerinden yani sebeplerinden evet. He. Söylediğim doğru mu o zaman? Acaba. E, <gülüyor> i̇şte abi de doğru diyor. Dolayısıyla fasık olduğu zaman azledilmez diyor. Bak ben ne dedim? Bir insanın Az, azledir. Azledir. Ha sen az, az de, edin Yani edin benim söylediğimi edin yanlış edin. olduğunu söylüyorsun Yok, Az dedilmesinin de sebeplerinden bir fasık bir Niye sorulsun? Zaten az fasık da şimdi şimdi... az ben Bak ben cümlemde ne dedim? Dedim ki ben size şöyle bir şey söylesem Bir insanın halife olmadan önce Kendisinde aranan şartlardan bir tanesi Fasık olmaması evet. Ama halife olmuş olan bir kimsenin Azledilmiş olmasının şartlarından bir tanesi değildir fasık olmaması. Doğru. Doğru Zaten, Şimdi benim söylediğim doğru mu, yanlış mı? Onu. il yani fasık olması gerekmiyor halifenin <gülüyor> İlla fasık olan bir halifenin azlı azlı vacip midir? Şüphesiz. Şüphesiz mi? Yok. Ne şüphesiz? <gülüyor> Sana göre şüphesiz olabilir. Sana göre şüphesiz olabilir. Neyse, bir dahaki yani, derse ahli, biraz ahli, ahli değiliz, derse, derse <gülüyor> deneyim, Evet, bir dahaki derse biraz Herhalde cürcuna çıkacak gibi, hayırlısı olsun Evet Allah-u Teala sizlerden razı olsun Allah-u Teala hepimizi kendisine hakkıyla Halife olmak şerefiyle inşallah şereflendirsin Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin